4580 Abdullah bin Ömer'den. Ali sallallahu aleyhi ve selam zamanında pazarda gıda maddesi satın alıyorduk. Peygamber adam göndererek aldığımızı yerinden nakletmeden saklamamızı emretti. 4581 ve 82 83 yine aynı. 4584 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve bir Yahudi'den borç alarak yiyecek aldı ve ona zırhını rehin bıraktı. 4585 yine aynı 4586-87 Şuayb babasından Aleyhisselatü Vesselam bir kimseyi kendi malını almaya mecbur bırakmak için ona borçlanmak veya malını satmaya mecbur bırakmak için onu borçlandırmak, iki şartlı satış yapmak ve henüz malik olmayan şeyi satmak caiz değildir. 4588 Hakim bin Hizam'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giderek ona Ya Resulallah biri bana gelip henüz bende olmayan şeyi sallamak istiyor. Ben de istediği şeyi ona satıyorum. Sonra pazardan malı alıp ona teslim ediyorum. Onun hükmü nedir dedim. Senin olmayan bir şeyi satma dedi. 4589 Abdullah bin Ebu Mücahit'ten İbni Ebu Efe'ye Selef'in hükmünü sordum. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ebu Bekir Ömer devrinde müstahsillerle buğday, arpa ve hurma üzerine Selem muamelesi yapıyorduk. Sonra alacağımız mahsule mahsuben para ödüyorduk. Alacağımız malın kendilerinde olup olmadığını bilmiyorduk. 4596 Cabir'den bir köle Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek hicret etmek üzere ona beyat etti. Aleyhisselatü Vesselam onun köle olduğunu farkında değildi. Efendisi gelip kölesini isteyince peygamber ona onu bana sat dedi ve ona kölesinin yerine iki siyahi köle verdi. Ondan sonra da köle olup olmadığını sorduktan sonra kendisine beyat ettirdi. 4590 Abdullah bin Ebu Mücahit'ten Ebu Burday ile Abdullah bin Şeddat selam hakkında münakaşa ettiler. Bunun üzerine beni bu husus sormam için İbni Ebu Efe'ye gönderdiler. Gidip sorduğumda Ali sallallahu aleyhi ve selam, Ebu Bekir ve Ömer zamanlarında selam yani buğday, arpa, kuru üzüm ve hurma üzerine müstahsirlere selam veriyorduk. Alacağımız malın da kendilerine dolu olmadığını bilmiyorduk dedi. 4591 İbn Abbas'tan, Ali sallallahu aleyhi ve sallam Medine'ye geldiğinde Medineler 2-3 senelik kurma ile selam veriyorlardı. 2-3 senelik mahsul önceden satın alıyorlardı. Peygamber bunu yasak etti ve selam yapmak isteyen alacağı malın ölçeyini, tartısını ve zamanını tayin etsin buyurdu. 4592 Ebu Rafi'den Aleyhisselatü Vesselam ödünç genç bir deve aldı. Adam devesini almaya geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam bir adama git buna genç bir deve satın al dedi. Gönderdiği adam biraz sonra gelerek genç deve bulamadım ama ondan daha kıymetli 7 yaşına girmiş erkek deve aldım dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu ver. Müslümanların en hayırlısı borcunu daha güzel ödeyendir dedi. 4593 Ebu Hureyre'den adamın birinin Aleyhisselatü Vesselam'dan bir deve alacağı vardı. Gelip onu isteyince Aleyhisselatü Vesselam ona devesini verin dedi. Adamın devesi gibi bir deve bulamayıp da daha iyi bir deve getirdiklerinde ona verin dedi. Deve sahibi benim devemden daha kıymetli dedi. Aleyhisselatü Vesselam en hayırlınız, borcunu en güzel ödeyenlerinizdir buyurdu. 4594 yine aynı. 4595 Semura'dan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem hayvanı hayvan karşılığında veresiye alıp satmayı yasak etti. 4597 ve 98 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem doğacak devenin tokuna selam yapmak, önceden para vermek faizdir buyurdu. 4600 İbn Ömer'den yine aynı 4601 602 Cabir'den aynı 4603 Ayşe annemizden peygamberin iki tane kıtır hırkası vardı oturduğu zaman terliyor üzerinde ağırlaşıyordu filan Yahudi tacirin Şam'dan kumaşları geldi aleyhissalatü vesselam Yahudi adam salsan da elin genişleyince ödemek üzere ondan iki elbise alsan dedim elbise almak üzere adam gönderilen Yahudi Muhammed'in maksadını biliyorum o malımı dolandırmak istiyordu bunu duyan peygamber Yahudi yalan söyledi o Allah'a asir olmaktan en çok korkan ve emanete en çok riayet edenin ben olduğumu biliyordu buyurdu 4604 Şuayb babasından Ali Vesselam müşteriden borç almak şartıyla onu satış yapmayı, faizle vadeli satış yapmayı ve teslim alıp mülkiyetine geçirmeyi ya satmayı yasak etti. 4605 yine aynı, 4606 yine aynı, 4607 Abu Khrayleden Ali Vesselam vadeli saç, satışı peşin fiyattan pahalıya satmayı yasak etti. 4608 Cabir'den ve Vesselam tahılı başağında satmayı, ağaçla meyveyi kurusu ile mübadele etmeyi, mahsulün bir miktarı karşılığı arazi kiralamayı ve malın istisna ederek satmayı yasak etti. 4609 aynı 4610 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve kim hurmalığını satarsa üzerindeki hurma kendisine aittir. Ancak müşteri üzerindeki meyveyi de almak şartıyla pazarlık yaparsa müşteriye kalır. 4611 yine aynı 4612 Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve ile beraber bir seferdeyken devem yoruldu, yürüyemiyordu. Onu bırakmak istedim. Bunun farkında olan Aleyhisselatü Vesselam yanıma geldi. Deveme dua etti. Ona vurunca öyle yürüdü ki hiç öyle yürümemişti. Bunun üzerine onu bana sat dedi. Ben de sana feda olsun dedim. Onu bana sat dedi. Ben de Medine'ye kadar ona bilmem şartıyla onu sattım. Medine'ye gittikten sonra deveyi ona götürdüm. Parasını isteyip döndüm. Beni çağırdı ve deven ucuza ama aldım sanıyorsun? Deveni al, paranı da al buyurdu. 4 613 yine aynı 4614 15 aynı 4617 Ayşe annemizden diriği satın alırken satanlar velah hakkının kendilerine kalmasını şart koşlar. Bunu Ali sirat ve selam anlatınca onu azat et velah hakkı parayı verenindir buyurdu. 4618 19 yine aynı 4620 İbn Abbas'tan Ali sirat ve selam ali ganimetin taksim olmadan satılmasını alınan hamile cariyelerle doğum yapıncaya kadar cinsi münasebette bulunulmasını ve yırtıcı hayvanların etlerinin yenilmesini yasak etti 4621 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam bütün mesken ve tarlalarda şufa hakkı vardır ortaklık mallarının sahibi ortağına sormadan hissesini başkasına satamaz eğer ortağına bildirmeden satmışsa alma hakkı ortağındır. 4622 Umra bin Huzeymi Asap'tan olan amcasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam bir bedeviden bir at satın aldı. Sattığı atın parasını almak için peygamberin peşinden gidiyordu. Aleyhisselatü Vesselam ilerlemiş bedevi geride giderken bazı kimseler ata müşteri oldular. Peygamberin aldığını bilmiyorlardı. Hatta bazısı daha fazla para verdi. Bunun üzerine bedevi peygambere seslenerek at alacaksan al yoksa onu satıyorum dedi. Ali sallallahu aleyhi onu senden almadın mı dedi Bedevi hayır vallahi onu sana satmadım dedi Onu senden satın aldım dedi Bu üzerine üzerine halk toplandı Bedevi Atı sana sattığıma dair şahidim var mı dedi Orada bulunan Huzeyme bin Sabit onu sattığına ben şahitlik ederim dedi Ali sallallahu aleyhi ve selam Nasıl şahitlik edersin bana sattığını görmedin ki dedi Huzeyme de doğru söylediğine inandığım için dedi Ali sallallahu aleyhi Huzeyme'nin şahitliğini iki şahit yerine kabul etti 4623 Abdullah'tan Abdullah'dan ve Vesselam satıcı ile alıcı arasında fiyat ve şartlar üzerinde ihtilaf çıkar da doğru ispatlayan delil de olsa yoksa ya müşteri mal sahibinin dediğini kabul eder yahut malı almaktan vazgeçer buyurdu 4624 aynı 4625 Ayşe annemizden ve Vesselam Yahudi'den veresiye yiyecek aldı zırhını ona rehin olarak verdi. 4626 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve vefat ederken zırhı Yahudinin yanında evi için aldığı 30 ölçek arpa karşılığında rehin idi. 4627 Cabir'den Azra oğullarından bir adam vesselam, Ölümünden sonra hür olmak üzere kölesini azat etti. Ali sallallahu aleyhi ve bunu duyunca adama bu köleden başka malın var mı dedi. Adam hayır dedi. Aleyhissalatü Vesselam'a sahaba bu köleyi benden kim satın alacak dedi. Nuaym bin Abdullah el-Adevi onu 800 dirheme satın aldı. Parasını Aleyhissalatü Vesselam'a verdi. Resulullah da parayı adama vererek önce kendi ihtiyacını gör. Fazla kalan paradan ailene harca. Ailenden artanı akrabana yardım et. Daha fazla kalırsa şuraya buraya lüzum gördüğün yere harca dedi. 4628 aynı, 4629 Cabir'den ve vesselam müdebber olan köleyi sattı. 4630 Ayşe annemizden, Belire yanıma gelerek efendisine borcunu ödemesi için benden yardım istedi. Ben de Belire'ye git onlara sor, vela hakkının bana kalmasına razı olurlarsa borcunu ödeyeceğim dedim. Berre dediklerimi onlara sorunca razı olmadılar. Vela hakkının bizde kalması şartıyla sana yardım yaparsa yapsın dediler. Bunu aleyhissalatü vesselam anlatınca bana Berre'yi satın al ve azat et. Vela hakkı senindir çünkü vela azat edenin hakkıdır dedikten sonra ne oluyor bu insanlara? Allah'ın kitabında olmayan şartlar ile sürüyorlar. Kim Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi şart koşarsa hiçbir kıymeti yoktur. En doğru ve gerçek olan Allah'ın şartıdır. 4631 aynı 4632 33 ve 34 Abdullah'tan Ali sallallahu ve velah hakkının satılmasını ve hibe edilmesini yasak etti. 4635 ve 36 Cabir'den Ali ve sellem suyu satmayı yasak etti. 4637 İyas'tan Ali sallallahu ve ihtiyaçtan fazla olan suyun satılmasını yasak etti. 4638 Ebu el min haldan. Ali ve ihtiyacınızdan artan suyu satmayın buyurdu. 4639 İbnü'l-Vâle el-Mısrî'den İbn, vale, El İbn Abbas'a üzüm suyundan yapılan ikinin hükmünü sordum. O da bir adam Ali ve iki kütüp şarap hediye etti. Ali ona Allah'ın şarabı haram ettiğini bilmiyor musun dedi. Adam yanındakine bir şey fısıldadı Bunu gören Ali sallallahu adama ona ne dedim dedi şarabı götürüp satmasını söyledim dedi. ve Vesselam şarabın içilmesini haram kılan Allah onu satmayı da haram kıldı dedi. Hemen tulumların ağzını açtı şarapları döktü. 4640 Ayşe annemizden faiz ayetleri inince ve Vesselam minbere çıktı. Onları cemaate okuduktan sonra içki ticaretini yasak etti. 4641 Ukbe binamırdan ve Vesselam Köpek satarak, zina ve büyücülük yaparak para kazanmayı yasakladı. 4641 42 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem köpek satmayı da haram kıldığı şeylerin arasında zikretti. 4643 Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve av köpeğinden başka köpek ve kedi satmayı yasak etti. 4644 Cabir bin Abdullah'tan Mekke'nin fethi senesinde Ali sallallahu aleyhi ve Mekke'deyken şüphesiz Allah ve Resulü içki, murdar, ölmüş hayvan, domuz ve heykel satmayı haram kıldı. Buyurunca bazıları "Ya Resulallah, murdar hayvanın iç hava hakkında ne dersin? Çünkü onunla gemi ve deri yağlanıyor. İnsanlar onu aydınlatmada kullanılıyor." dedim. Ali sallallahu aleyhi ve "Hayır, o da haramdır. Yahudileri Allah kahretsin. Allahu Teala onların içcağını haram kılınca oruçsuzlayıp eritip sattılar parasını yediler buyurdu. 4645 Cabir'den Ali selamet ve selam erkek deveyi dişi deveye para ile çiftleştirmeyi tarlasından artan suyu satmayı ve kişinin ekilmesi için tarlasını kiraya vermesini yasak etti. 4646 İbn Ömer'den Ali selamet ve selam erkek hayvanı dişi hayvana para ile çiftleştirmeyi yasak etti. 4647. Enes'ten beni bir kolu olan sağ koyullandan bir adam Resulullah'a gelerek erkek hayvanı para ile çiftleştirmen nükmünü sordu. Ali sallallahu bunu yasak etti. 4648, 49 ve 50. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi sallam para kazanmayı, para ile köpek satmayı ve erkek hayvanla çiftleştirmeyi yasak etti. 4651 ve 52. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim iflas eder de yanında mal bulunursa o mal kimden alınmış ise onundur. Başkasına verilmez buyurdu. 4653 Ebu Said El Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir adam bahçesindeki meyveyi ağacında sattı. Parasını aldı. Meyve afete uğradı. Aldığı parayı ödeyemedi. Borcu çoğaldı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ashabına Zekatınızı ona verin dedi. Ona yardım ettiler. Yapılan yardımla borcu kapanınca ve Vesselam alacaklara bulduğunuzu alın başka bir şey istemeyin buyurdu. 4654 Useyd bin Hudayr bin Simak'tan Aleyhisselatü Vesselam eşyası çalınan kişi hakkında şu hükmü verdi. Kim çalınan eşyasını satın alan dürüst bir adamın elinde yakalarsa İsterse malını adamdan onun aldığı fiyata satın alır. İsterse hırsızı takip eder yakalar. Ebu Bekir Ömer'de böyle hüküm verir buyurdu. 4.656 Semure'den An-ı S.A. kişi çalınan malını bulduğu yerden alır. Bu malı hırsızdan satın alan kimse hırsızı takip eder buyurdu. 4.657 bu iki hadiste zayıftır amel edilmez. 4.658 Abdullah bin Ebu Rebi sallatü Vesselam benden 40 bin dirhem borç aldı. Ona mal gelince bana borcunu ödedi ve Allah aileni ve malını sana mübarek kılsın. Borcun mükafatı hamdü sena ve borcu ödemektir buyurdu. 4659 Muhammed bin Caş'tan sallatü Vesselam'ın yanındaydık. Bir ara başını semaya kaldırdı. Sonra elini alnının üzerine koydu. Daha sonra da Subhanallah ne kadar ağır hüküm indirildi dedi. Biz sustuk ve korktuk. Ertesi sabah olunca ona ya Resulullah indirilen ağır ve güç hüküm nedir diye sorulunca nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki borçlu olan bir kimse Allah yolunda öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, daha sonra diriltilip yine öldürülse borcu ödenmeden cennete giremez buyurdu. 4660 yine aynı, 4661 İmran bin Huzeyfe'den meymin annemiz çok borç ederdi ailesi borçlanmasını hoş görmeyip ona kızınca meymine borçlanmadan vazgeçmeyeceğim çok sevgili eşim Resulullah her kim ödeme niyetiyle borç ederse Allah mutlaka borcunu ödemeden ölmeden ödetir derken işittim dedi 4662 yine aynı 4663 Ebu ve a.s.m. borcunu istendiğinde siz de ödeyecek durumdaysanız hemen ödeyin Asıl zulüm varlıklı kimsenin borcunu geciktirmesidir buyurdu. 4664 ve 65 yine aynı. 4666 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam imkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Herhangi birinizi alacaklısı sıkıştırdığı zaman o da borçlusunu sıkıştırsın. 4667 Ebu Katade'den Enser'dan biri vefat etti. Namazını kıldırmak için Resulullah'a aldıklarında, arkadaşınızın ölen kimsenin borcu vardır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Katade evet. onun borcuna ben kefilim dedi. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam evet. ödemeye diye sordu Ebu Katade ödemeye dedi. 4668 Ebu Khureir'den Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam hayırlınız borcunu güzeliklen ödeyeninizdir buyurdu. 4669 Ebu Khureir'den aleyhissalatü vesselam bir adam vardı hiç hayır işlemez fakat herkese borç verirdi. Alacağını istemek için gönderdiği adamına varlıklı olandan al darda olandan alma. Ola ki Allah bizim günahlarımızı bağışlar derdi. Adam ölünce Allahü Teala ona hiç iyi amel işledin mi dedi. Adam hayır ancak insanlara borç verirdim onlardan alacağımı tahsil için gönderdiğim hizmetçiye verebilenden al darda olandan alma. Ola ki Allah bizim günahlarımızı bağışlar derdim. Allah kusurlarını bağışladım dedi. 4670 aynı 4671 Osman bin Affan'dan Ali ve Selam alırken ve satarken, borcunu öderken ve alacağını isterken kolaylık gösterip iyi davrananı Allah cennetine koyar buyurdu. 4672 Abdullah'tan Bedir Savaşı'nda ben Ammar ve Said alacağımız esirlere ortak olmaya kararlaştırdık. Said iki esir getirdi. Ben ve ammar bir şey getiremedik. 4673 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse kendi hissesini azat ederse diğer hisseleri alacak kadar da malı varsa diğer ortakların hissesini vererek köleyi tamamen azat etmesi gerekir. 4674 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse kendi hissesini azat ederse diğer hisseleri alacak kadar da malı varsa diğer ortakların hissesini vererek köleyi tamamen azat etmesi gerekir 4675 camirden aleyhissalatü vesselam hanginizin arazisi veya hurmalığı varsa ortağına teklif etmeden başkasına satamaz 4676 aynı 4677 ebu rafiden aleyhissalatü vesselam satılan gayrimenkul malı alma hakkı önce komşunundur 4678 ve 79 aynı 4680 Cabir'den Ali ve vesselam şurfa hakkı ve komşuluk hakkı olduğunu bildirdi.